<Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Beni bir savun Kafamı dinlemem gerekir Bu ne cüret, bu ne cüret Kapalı kapıdan eve gir Her şey yolumda da denebilir ama değil ama değil, nerede çıktın gene yapma parazit parazit X arıyor arıyor, X arıyor arıyor Kapadım suratına telefonu, yine de arıyor arıyor arıyor X arıyor arıyor, X arıyor arıyor Kapadım sırasına telefonu, yine de arıyor arıyor Çok içmiş şey aradı gecenin bir vaktinde Uyandım aynada bir baktım leç gibi bir haldeydim kat dedi giyin gel Hemen olmaz kafam çok iyi bir day Türlü türlü pozisyon, Yazık bütün gece Acaba ben sizi nasıl soluyordu? Yine bok yoluna mı gidiyoruz? Hey. Nereden açtım telefonu? Geçmişte dağlar açtık telefonu. Teplerde son görülmem onun zordu günler hep o kız hedef olduk. Hey. Dört önümüz çarçobs olmuş. Döndürdük 4 olduk. Ne olacak ki böyle gerçek konuş dedi. Uzaklaşmam gerek oğlum. Aynı gezegen ayrı dünyalardınız. Düşman gibi girdim içine Düşman gibi girdim içine Kırıldı yatakta şek Zevkten de oldu bak hep, hep kaşe Belki de başka bir evrende tekrardan buluşuruz yine kaçak çek Hex hariyo hariyo Arıyor arıyor sanıyor bulacak anılı eskisi gibi Aniden değişti hayatımız kelebek etkisi gibi Ama sen inanmamıştın, i̇nanmamıştın. Hiçbir zaman bana düşündün rapçiler az para Kazanır yettiremez sana Dedim beni terk etti, Şimdi niye geri arıyorsun çünkü gördün konserleri Sokakta dolaşırken sürekli karşına çıkıyordu boy boy posterlerim, Milyon tıklanan videolar herkesin dilinde şarkılar Full çevrem ünlü güzel kadınlar isterler gülmek takılmaz O yüzden arıyorlar beni Piyancı neredesin? Akşama çılgın bir parti varsa Herkes sorar der Piyancı neredesin? Merak etmeyin asla kaçırmam Piste geliyorum asla Açıllağım beni Eski ben satma şaşırma Ekstady defol git bir başımdan Kaç da boşuna arama beni Unutmadın tercih etmiştin o gün paraya beni Nasıl her şey değişti Her şey değişti Her şey değişti Her şey değişti Ama sen sandın aklım hep de kaldı Bekledin diyeceğim koş gel geri Açtım hayatıma çoktan yeni Bir sayfa içinde de yoktan yeri Sokmam geri, ortam benim Bir şansım vardı da çoktan yedim. EX arıyor arıyor